Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz zaman zarf fiil eklerinden olan dığ zaman ve dığında ekleri. Dığ zaman, dık Sıfat fiil ekinin zaman kelimesiyle kullanılması sonucu oluşan ve asıl fiildeki hareketin zamanını belirleyen bir ektir. Bu zarf fiil eki kişiye bağlı bir zaman bildirme özelliğine sahiptir. Örneğin, Annem bize geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Yola çıkacağınız zaman mutlaka beni arayın. Deniz evlendiği zaman 20 yaşındaydı. Elektrik kesildiği zaman jeneratör devreye giriyor. Dığında Dık sıfat fiil ekinin bulunma durumu ekiyle genişletilmesinden oluşan ve asıl fiildeki hareketin zamanını belirleyen ektir. Bu zarf fiil eki de Türkçe'de çok sık kullanılmaktadır. Kişiye bağlı bir zaman bildirme özelliğine sahiptir. Dı zamanla aynı anlam ve işlevdedir. Örneğin, Marketten çıkıp baktığında Esma çoktan çekip gitmiş, sokağın köşesini dönmüştü. Yola çıktığımızda akşam olmuştu. Odamda yalnız kaldığımda birden ağlamaya başladım. Şimdi yapacağımız konuşmayı dığı zaman ve dığında zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Ertelenen Gezi İyi günler Ebru. İyi günler öğretmenim. Bu akşam eve gittiğinde beni mutlaka ara. Neden öğretmenim? Annen veya babanla görüşmeliyim. Geçen hafta güzel bir oyun sahnelendiğinde sizi tiyatroya götüreceğim demiştim. Hatırladın mı? Evet öğretmenim, hatırladım. Bu hafta sonu Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistra oyunu sahnelenecek. Bu oyunu izlemenizi çok istiyorum. Ders başlayınca diğer arkadaşlarına da söyleyeceğim. Bu akşam bütün velilerle görüşüp geziye katılabilmeniz için izin alacağım. Annen veya babanla görüştüğümde gezi hakkında bilgi vereceğim. Öğretmenim bizimkilerle görüşmenize gerek yok. Niçin Ebru? E, çünkü bu hafta sonu biz Ankara'da olamayacağız. Siz tiyatroya gittiğiniz zaman biz Giresun'da olacağız. Giresun'da mı olacaksınız? Hayırdır inşallah Giresun'a niçin gidiyorsunuz? Dayım evleniyor. He, demek düğüne gideceksin. Evet öğretmenim. Ama sizinle gelip oyunu izlemeyi de çok istiyorum. Ebru dayının düğün tarihini erteleyemeyiz. Ama tiyatroya gidiş tarihimizi erteleyebiliriz. Düğüne gittiğin zaman eğlenmeni istiyorum. Biliyorum ki biz tiyatroya gidersek aklın bizde kalacak. Sen Giresun'dan geldiğinde gideriz tiyatroya. Tamam mı canım? Eğer okuldan izin alabilirsem hafta içi de gidebiliriz. Öğretmenim gerçekten erteleyebilecek misiniz? Buna çok sevindim. Senin gibi başarılı bir öğrencim üzüldüğü zaman ben de üzülürüm. Giresun'dan geldiğinde beni ara, o zaman ben de ailenle görüşeyim. Ders başladığında arkadaşlarınla da konuşalım. Birlikte gezimiz için uygun bir gün ayarlayalım. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Yalnız Ebru, senden bir isteğim var. Buyurun. Giresun'a gittiğin zaman sınıftaki arkadaşlarına fındık getirir misin? Tabii ki getiririm öğretmenim. Teşekkür ederim Ebru. İyi dersler. İyi dersler. Şimdi okuyacağımız metni de zaman bildiren zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyiniz. İstanbul'un Fethi Osmanlı Devleti kurulduğu zaman batıya doğru genişlemeye de başlar. İlk kurulduğunda bu devletin batısında Bizans Devleti vardı. Osmanlı Devleti'nin Bizans sınırına doğru genişlediği zaman karşısına çıkabilecek pek güçlü bir devlette de yoktu. Osmanlı Devleti topraklarına toprak katarken Bizans tekfurları yani valileri kendi halkına baskı yapıyorlar, onlara zalimce davranıyorlardı. Bizansa bağlı halk da tekfurların baskısından yıldığından Osmanlı'ya karşı sempati duymaya başlamışlardı. Osmanlı Devleti Padişahlarından Yıldırım Bayezid döneminden itibaren, Türkler Bizans'ın başkenti olan İstanbul'u birkaç kez kuşatmıştı. Fakat çok istendiği halde İstanbul bir türlü alınamamıştı. Çünkü Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşattığında, Osmanlı ordusu deniz kuvvetleri bakımından istenilen güce ulaşmamıştı. İstanbul kuşatıldığı zaman içeride ve dışarıda çıkan karışıklıklar yüzünden, Fatih Sultan Mehmet'e kadar bütün kuşatmalar, Başarısızlıkla sonuçlanmıştı Fatih padişah olduğu zaman İstanbul'u fethetmek için Hemen hazırlıklara başlamış Daha önce yapılan hataları Tekrarlamamaya çalışmıştır O İstanbul'un kuzeybatısından Yani Edirne tarafından da Kuşatılması gerektiğini düşündü Surları yıkmayı başarmak için Büyük toplar döktürdü Boğazı kontrol edecek bir yerde Rumeli hisarını inşa ettirdi Donanmayı güçlendirdi Asker sayısını artırdı Kuşatmaya başladığında 1453 yılının baharına gelinmişti. Fatih'in askerlerince İstanbul surları kuşatıldığında Bizans İmparatorluğu hazırlıklarını tamamlamış ve şehri savunmaya başlamıştı. Grejuva ateşi surların içinden Osmanlı donanması üzerine atıldığında Leventler korku ve paniğe kapılmışlardı. Kuşatmanın sonlarına doğru Fatih gemileri karadan yürüterek Haliç'e indirmeye karar verdi. Gemiler sabaha doğru Haliç'e indiği zaman Bizanslılar şaşkınlıktan küçük dilini yutacaklardı. Sonunda zafer Türkler'indi. Fatih İstanbul'u aldığı zaman Bizans halkına can ve mal güvenliklerinin sağlanması konusunda söz vermiştir. İstanbul'a yerleşildiğinde Türkler de Bizans halkına iyi davranmıştır. İstanbul fethedildiği zaman yeni bir çağ açılmış, Türklerin batıya ilerlemesi hızlanmıştır.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 Türkçe öğreniyorum.